Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Es salatu ve selamu aleyke ya seyyideli evveline vel ahirin. Ve ila cem'i el enbiya'yı vel mürselin. Ve ila cem'i el evliya'yı. rabbil alamin. Allah'ın el-ef'arul husnasını anlamaya çalışıyorduk. Daha doğrusu Rabbimizi fiillerinden, ifarinden tanımaya çalışıyoruz. Sıra Allah'ın nesye filine gelmişti. <gülüyor> Allah unutturur, unutulmuş muamelesi yapar. Kullar unutur ya da bilerek unutmuş muamelesi yapar. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. <gülüyor> <gülüyor> Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinetun ve la Allah O'dur ki ondan başka ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. <gülüyor> Diridir. Bütün varlığı varlıkta tutan, diri tutan O'dur. Herhangi bir şekilde O unutmaz. Unutmaz. Bununla beraber ihmal etmez. Eğer bir an unutacak olsa, öyle buyuruyor, lehû ma fi semavati ve mafil fi'l-erd. Yerlerde, göklerde O'nundur. içindekilerde de O'nundur. Eğer bir an unutacak olsa, bir an uyuklayacak olsa her şey yok olur. Onun için Allah unutmaz. <gülüyor> Ama insan unutur. Yaratılmış bütün varlık unutur. Ama Allah hiçbir şekilde, hiçbir anda unutmaz. Her an tecelli edip, hay ve kayyum olarak varlığı diri tutuyor, varlıkta tutuyor. Eğer bir an unutacak olsa, tecelli etmese, o varlıkta tutmasa her şey yok olur. Onun için hiçbir şekilde Allah'ın unuttuğunu düşürmek mümkün değildir. <gülüyor> Ama öyle buyurmuştu Allah ayet-i kerimede, unutulmuş muamelesi yapar. Eğer insan Bilerek <gülüyor> Rabbini unutursa, Kıyamet günü huzuruna çıkacağını unutursa, Ahireti unutursa, Hesabı unutursa, Allah'ın ayetlerini dinlediği, Öğrendiği, anladığı halde unutursa, Allah öyle buyurdu, Allah da o gün kıyamet günü onlara unutulmuş muamelesi yapar, ''Sen nasıl bizi unuttunsa biz de seni unuturuz.'' buyurur ayet kelime kerimede. Unutulmuş muamelesi yapar. İnsan kelimesi zaten unutan manasına da gelir. İnsan unutur, istemeden unutur, bir de isteyerek, bilerek unutur. İstemeden unuttuğunda, Allah öyle buyuruyor de ayet-i kerimede, herhangi bir şey için şunu yarın yaparım deme. Allah dilerse demeden, inşallah demeden, şunu yarın şöyle yaparım deme. Eğer unutursam, demek insan unutuyormuş, hatırlar hatırlamaz. İnşallah Rabbim beni bundan daha hayırlısına ulaştırır, deyip tövbe etmemizi istiyor. Demek ki insan istemeden unutabiliyormuş. Bir de ciddiye almadığı için unutur. <gülüyor> Bir de şeytan ona unutturur. Daha doğrusu Allah şeytanın unutturmasına müsaade eder. İnsan her neyi, kimi unutursa unutsun asla kendisini yaratan Rabbini unutmaması gerekir. Kur bilerek nasıl unutur? Ciddiye almayınca, önemsemeyince, ister Rabbini olsun, ister Rabbinin ayetleri olsun, onu unutur. Unutmayı istediği için, ciddiye almadığı için, ama kul Rabbine iman edince, ciddiye alınca ne onu unutur, ne de ayetlerini unutur. Nasıl ki kul birini sevince, sevdiğini unutamıyorsa, aşık olunca, aşık olduğunu unutamıyorsa, kul iman edince de Rabbini unutmaz. Hiçbir şekilde unutmaz. Unutmaması için ona sadece gerekli olan, lazım olan imandır. <gülüyor> Ama iman olmayınca ya da iman taklidi olunca onu unutur. Hayatı yaşarken unutur. Herhangi bir şeyle meşgul olurken unutur. Herhangi bir işe dalarken unutur. Ama aşık, maşukhunu asla unutmaz. Hayatı yaşarken de, bir işe dalarken de, biriyle beraber olurken de, biriyle konuşurken de, her ne yaparsa yapsın, asla onu unutmaz. İnsan nasıl kendini unutmuyorsa, maşukhunu da öyle unutmaz. Çünkü aşık olduğu, Evet maşuhu, maşuhunun aşkı onun her zerresine tecelli eder. Kendini, kendini ondan ayrı görmez. Kendini onunla görür, onunla bilir. Tabiri caizse damarlarında onun aşkı, muhabbeti akıyor. Dolayısıyla onu unutması mümkün değildir. Ne yaparsa yapsın, nerede olursa olsun. Onu unutmaz, unutamaz. <gülüyor> Onun için Allah ait i Kerime'de öyle buyuruyordu. <gülüyor> Nerede olursanız olun, ister üç kişi olun, ister beş kişi, ister daha az, ister daha çok. O sizinle beraberdir. Nerede olursak olalım, o bizimle beraberdir. Allah kurundan Kendisiyle beraber olmasını istiyor. O nasıl bizimle beraberse, bizim de öyle onunla beraber olmamız gerekir. Bunun için de bize gerekli olan, lazım olan imandır, aşktır, muhabbettir. Allah'ın hesabını yapmaktır. Rabbim bilmektir, tanımaktır. Onun rızasını, sevgisini istemektir. Rabbimin muradı üzerimde gerçekleşsin diye hayatı yaşamaktır, düşünmektir, konuşmaktır yapmaktır. İnsan unutan bir varlıktır. Unutması bazen kendisi için hayırdır. Unutması gerekir. Mesela kul namaza durunca mirajda olabilmesi için Allah'tan başka, Rabbinden başka her şeyi unutması gerekir. Buna ona lazımmış. Unutmak ona gerekliymiş. Dünyayı da unutur, dünyadaki işlerini de unutur. Her şeyi unutur, hatta huzurda kendini de unutur. Unutması lazım zaten. Yoksa huzurda durmuş olmaz, huzurda duramaz. Onun için unutmak imtihanın gereğidir. <gülüyor> Ama her neyi unutursa unutsun, kimi unutursa unutsun, nerede olursa olsun Rabbini unutmaması gerekir. Bir tek Rabbini unutmaması gerekir. Kendini unutabilir ama Rabbini unutamaz, unutmaması gerekir. Bir de insanın bilerek Rabbini unutması vardır. Nasıl ki bilerek, isteyerek. Rabbini zikrederek, huzura çıkıp her şeyi unutması gerekiyorsa bir de insan bilerek Rabbini unutmaya çalışır, sahibini unutmaya çalışır, ahireti unutmaya çalışır, ölümü unutmaya çalışır. Öyle ki yokmuş gibi zanneder, böyle bir zana kapılmış olur. Sanki ölüm yokmuş gibi, ahiret yokmuş gibi, hesap yokmuş gibi düşünür, konuşur, hareket eder. Böyle yapanlara Allah kafir dedi, münafık dedi. Ama konuşmaya gelince iman ettiğini söyler ama unutmuştur. Unutmak demek, yalanlamak demektir. Allah'ın dinini yalanlamak demektir. Allah'ın vahyini yalanlamak demektir. Kendi imanını yalanlamak demektir. Bilerek, isteyerek kendini perdelemek demektir. Allah onun için ayet-i kerimede Allah'ı çok çok zikredin, sabah-akşam zikredin, sabahtan akşama zikredin, tesbih edin, hamd edin buyurur. Onu unutmayın buyurur. Unutunca Rabbini kendini kaybetmiştir. Allah öyle buyuruyordu ayet-i kerimede. Kim bizi unutursa, ayetlerimizi unutursa biz de ona onu unuttururuz. Demek kul Rabbini unutunca daha doğrusu unutmuş muamelesi yapınca bilerek kendisine unutmuş muamelesi yapınca Allah da ona onu unutturur. Kim olduğunu unutur. Nereden geldiğini unutur. Neye geldiğini unutur. Ne yapması gerektiğini unutur. <gülüyor> Unutmamanın tek bir çareti vardır, o da iman etmektir. O da Allah'a olan imanını arttırmaktır. Bunun için de Allah'ın ayetlerini dinlemek lazım. Dinleyip imanımızı arttırmamız lazım. Şiddetli bir muhabbete sahip olunca, o aşka, muhabbete aşka dönüşmüştür. Kul Rabbine aşık olmuştur. Aşık, maşukuni unutmaz. Unutmamanın tek çaresi O'dur. Allah öyle buyururdu ayet-i kerimede. Ayetlerle anlamaya çalışacağız inşallah. Her şeyin bilgisi Allah'ın katındadır. O bir kitaptadır. Rabbim, evet, Hazreti Musa buyuruyor, asla unutmaz. Bu da meleklerin sözüydü. Rabbinin emri olmadıkça, bizim inmemiz, herhangi birine gelmemiz, mümkün değildir. Bununla beraber önümüzdekini de, arkamızdakini de evet bilen Allah'tır. Bunların arasındakini de bilen odur ve hepsi onundur. Her şey onundur. Rabbin seni unutmuş değildir. Bu her bir kul için böyledir. Her bir kul için evet melekler onu söyler. <gülüyor> Rabbin seni unutmuş değildir. Böyle bir şeyi asla aklımızdan, gönlümüzden geçirmememiz gerekir. Rabbimiz bizi asla unutmaz. Ne zaman sıkıntıya düşsek mutlaka bu ayeti hatırlamamız gerekir. Rabbin seni unutmuş değildir. Nasıl ki Duha suresinde öyle buyurmuştu. Evet Allah yemin ediyordu duhaya güneşin doğuşunu günün aydınlanmasına Rabbi seni seni küsmedi sana küsmedi sana darılmadı seni bırakmadı dolayısıyla seni unutmadı böyle bir şey düşünme <gülüyor> Rabbi sana hangi muameleyi yaparsa yapsın o senin ahiretin içindir onun için yarının ahiretin dünyadan daha hayırlıdır. Yarının bugünden daha hayırlıdır. Senin için daha hayırlıdır. Neden dolayı daha hayırdır? Sana yaptığı muameleden dolayı sen kazanıyorsun. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani iman ederken işittik ve itaat ettik dediniz ya Bu Allah'a verdiğiniz sözdür Allah'a verdiğiniz sözü unutmayın Allah unutma dedi Bana verdiğin sözü unutma Ben müminim Rabbime iman etmişim Onun vahyine iman etmişim Dediğini unutma Bu Rabbinin senden aldığı sözdür Bu sözü Rabbine vermişsin Rabbine verdiğin sözü unutma. Dolayısıyla Rabbin her konuda neyi vahyetmişse ona Allah'ın ipine sımsıkı sarıl. Allah'ın vahyine sımsıkı sarıl. Onu bırakma. Sarılmaz. Onu bırakırsan ne olur? Rabbine verdiğin sözü unutmuş olursun. Sakın sözünü unutma dedi. Bu unutmamamız gereken şeylerdir. Allah'a karşı takva sahibi olun sorumluluğunuzu yerine getirin. Çünkü Allah sinelerin, göğüslerin özünde olanı bilendir. Özünü bilendir. Gönlümüzden her ne geçirirsek geçirelim onu bilendir. Allah beni unutma dedi, bana verdiğin sözü de unutma. Sen iman ettim dedin, şahadet ettin, ben de senin imanını, şahadetini kabul ettim. Sakın bu verdiğin sözü unutma. Dolayısıyla peygamberime tabi ol, onu kendine örnek al, bu sana verdiğim, size verdiğim nimeti unutmayın, bu nimet, bu ikram, bu ebediyen bize kazandıracak olan ikramdır. Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini, yakınlığını bize kazandıracak olan ikramdır. Sakın Allah'a verdiğiniz sözü unutmayın buyurdu. Bir de eğer Allah Allah'ın üzerinizdeki nimeti unutmayın dediyse nimet nereden gelirse gelsin, hayır nereden gelirse gelsin, güzellik nereden kimden gelirse gelsin asla bunu unutmamamız gerekir. O kim olursa olsun O'na teşekkür etmemiz gerekir. Allah O'nun üzerinden ikram etmiştir çünkü. Çünkü O ne olursa olsun, kim olursa olsun. İyilikleri, güzellikleri, hayrı unutmamamız gerekir. Ama bir de unutmamız gereken şeyleri vardır. O da bize nasıl bir kötülük yapılmış olursa olsun, Nasıl bir şer, nereden gelmiş olursa olsun, onu da unutmamız gerekir. Unutmazsak ne olur? Unutmazsak onu gönlümüze almış olur, onunla meşgul olmuş oluruz. Gönlümüzü onunla meşgul ettirip, gönlümüzü onunla kirletmiş oluruz. Onun için unutmak, bazen hayır, bazen de bizim için şer olur. Allah eğer bir özelliği insana vermişse o onun için mutlaka hayırdır ve mutlaka onu kullanması gerekir. Önemli olan onu doğru kullanmasıdır. Unutma da öyledir. O da bir özellik, insana verilmiş bir özellik. Şeri unutması gerekir, kötülüğü unutması gerekir. Bir yerden birilerinden zarar gelmişse onu unutması gerekir. Birileri onu eleştirmiş, çekiştirmiş, de onu unutması gerekir. Yani kötülükleri unutması gerekir ama iyilikleri de unutmamaması gerekir. Demek ki unutmak da unutmamak da onun kendi iradesiyle kullanması gereken, kullanabileceği bir özellikmiş. Rabb'imizi unutmamamız gerekir. Ondan gelen her türlü nimeti, ikrami unutmamamız gerekir. Ama bir imtihan olarak nereden, kimden gelmiş olursa olsun onu da unutmamız gerekir. Unutmazsak gönlümüzde kine dönüşür, nefrete dönüşür, hasede dönüşür. Gönlümüzü meşgul eder, gönlümüzü kirletir. Allah ile aramıza Perde olur. Onun için Allah affedin dedi. Makfilet edin dedi. Saf edin dedi. Yani hiç olmamış gibi muamele edin. Gönlünüzden silin o ağırlığı. Evet unutmamız gereken, gerekenler var. Bir de unutmamamız gerekenler varmış. Nimetleri unutmuyoruz. İyilikleri, güzellikleri, hayrı unutmuyoruz. Ama bize... Derdin, kimden gelirse gelsin, kötülükleri, şerleri de unutuyor. Gönlümüzü de onunla meşgul etmiyoruz. Böyle yapınca kendimizi, gönlümüzü kirletmemiş, kirden, kinden, nefretten, hasetten, kızgınlıktan korumuş oluyoruz. İnşallah öyle yapacağız. <gülüyor> Hiçbir, hiçbir şey için yarın şunu şöyle yaparım deme buyurmuştu. Eğer unutursan inşallah Rabbim beni bundan daha doğruya yaklaştırır, ona ulaştırır deyip dua et. Bu da insanın elinde olmadan unutmasıdır. Aynı şekilde Allah dua duayı yaptırırken, öğretirken de öyle buyuruyordu. <gülüyor> Unutursak ya da yanılırsak bizi muahaze etme, hesaba çekme ya Rabbi diye dua ettiriyordu. Unutunca Allah hesaba çekmez. Nasıl ki oruçluyken biri unutursa, orucunu yerse, orucu bozulmuyorsa, unuttuğumuz şeylerden Allah bizi hesaba çekmez. <gülüyor> Bazen de unutmuş gibi yapıyoruz. Hazreti Musa, Hazreti Ali sallamla yolculuk yaparken itiraz etmemesi gerekirken itiraz ettiğinde Hazreti Ali sallam ona bana itiraz etmemeni söylemiştim dediğinde o da unuttuğum şeyle beni suçlama dedi. Girdiğin bu yolda bana zorluk çıkarma demişti. Unuttum. Sana itiraz etmemem gerektiğini unuttum dedi. <gülüyor> Oysaki böyle bir şeyi unutması mümkün değildir. Yapılan iş ona ağır geldiği için manevi olarak ağır geldiği için onu yanlış olarak gördüğü için öyle konuşmuştu. Ama yorada da devam etmek istiyordu. İnsan da bazen, evet, yani bile bile unutmuş muamelesi yaptı. İnsan bazen unutmuş muamelesi yapar. Elbette ki Hz. Musa'nın yaptığı hayırcıdır. İnsan da herhangi biri bize göre yanlış yaptığında bizim de unutmuş gibi yapmamız gerekir. Elimizde olmadan ya da kızarak bir şey söylediğimizde yine unutmuş gibi yapmamız gerekir. Unuttum dememiz gerekir. Olması gereken şey budur. O bizim için bir mazeret olmuş Olur, yani seni kırmak istemedim, sana ters düşmek istemedim ama bunu yaparken unuttum. Denebilir, diyebiliriz yani. Aynı şekilde Allah öyle buyuruyor da ayet-i de, Biz Adem'e bir emir, bir ahit verdik. Ama o kendisine verdiğimiz ahdi unuttu. Doğrusu onda azim de bulmadık. Allah cennetin her yerinde dolaşın, her türlü nimetten istifade edin ama şu ağaca yaklaşmayın diye emir vermişti. Ondan söz almıştı, o da yaklaşmayacağına söz vermişti. Ama onu unuttu. Allah öyle buyuruyor. Allah unuttu dediyse devamında bir de ne buyurdu? Biz onda bir azim de bulmadık. Yani unutmamak için çaba gayret sarf etmedi. Biraz önce söyledim. İnsan ciddiye almayınca unutuyor. Neden unuttu? Elbette ki bir de şeytanın tuzağı vardır. Allah onu zaten başka ayetlerde beyan ediyordu. Ben sizin için söylüyorum. Sonuçta o meyveyi yerken o anda onu unutmuş oldu. Ama şeytanın söylediklerini tercih etmiş oldu. Vadinde durmaya azim etmedi, azim bulmadık onu da buyurdu. Allah her neyi anlatıyorsa bize anlatıyor. Adem'e neyi söylüyorsa bize de her birimize tek tek söylüyor. Bizim de bakmamız gerekir. Rabbimiz bizde azim buluyor mu? Sende azim bulmadık. Dedi ki kullardan mıyız? Yoksa azmediyor muyuz? Yanlış yapmamak için sabrediyor muyuz? Bunun için çaba gayret sarf ediyor muyuz? Şeytanın tuzağına Düşmemek için azmediyor muyuz? Çaba gayret sarf ediyor muyuz? Demek ki insan azimli olmayınca unutuyormuş Adem, beni Adem azimliği olmayınca unutuyormuş Unutunca şeytanın tuzağına düşüyormuş Allah ayet kerimede öyle buyurdu İblis, şeytan Babanız Adem'in Üzerinden elbisesini Soyduğu gibi Cennetten çıkardığı gibi Sizin de Üzerinizdeki elbiseyi soymasın Bu elbise Azim elbisesidir Azm etmeyince Azimli olmayınca Elbisemizi kaybediyoruz Manevi elbisemizi kaybediyoruz bu manevi elbise takva elbisesidir. O anda takvamızı kaybediyoruz, takvali olmaktan çıkıyoruz, Allah'a karşı sorumluluğumuzu unutmuş oluyoruz. Unuttuğumuz şey Allah'a karşı olan sorumluluğumuz yani takvamızdır. Unutmamak için de azimli olmamız gerekir. Yani takvaya Allah'a, Allah'ın Sevgisine, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız gerekir, onu bırakmamamız gerekir. Bıraktığımız anda unutuyoruz, takvamızı kaybediyoruz, üzerimizdeki takva elbisesi üzerimizden soyulmuş olur. Yusuf Aleyhisselam'ı anlatırken buyurdu Allah ayet-i kerimede. <gülüyor> Yusuf Aleyhisselam zindan arkadaşına kurtulacağını bildiği o arkadaşına Efendinin yanında beni an, beni hatırlat. Suçsuz yere burada olduğu ona hatırlat. O böyle söyleyince o da o anda Rabbini unutmuş oldu. Oysa ki, o bir peygamber olarak biliyordu bunu. Ama hatasını hemen anladı, tövbe etti ama bir anlık da olsa unutmuş oldu. Rabbine değil, Rabbim beni kurtar demek yerine zahiri bir sebebe sadece sarıldığı için birkaç tane daha zindanda kaldı. <gülüyor> Allah ayetin devamında o zindandan çıkan arkadaşı arkadaşına Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlatmayı şeytan ona unutturdu dedi. Bunun için de yıllarca zindanda kalmaya devam etti. Elbette ki şeytan Tek başına unutturabilir mi? Hayır. Allah müsaade etti. Unutturmasına müsaade etti. Takdir ettiği işin gerçekleşmesi için. Bununla beraber Yusuf Aleyhisselam'ın manevi olarak kemale ermesi için. Aynı zamanda oradaki arkadaşlarını da yetiştirmesi için. Her ne olursa olsun mutlaka Allah'ın kudretindedir. Allah bir şeyi dilemedikçe o asla olmaz. Hayır olan işleri sevdiklerine, müminlere, ben yapmak istiyorum diyenlere yaptırır. Onlara izin verir. Bununla beraber onlara imkan verir. Onlara yaptırmış olur. Şer işleri de şeytana, şeytana tabi olanlara, şeytanın arkadaşlarına bırakır. Müsaade eder. Onlar da onu zaten, yapar. Ama ne olursa olsun her şeyin, herkesin takdiri, kaderi Allah'ın takdiri içindedir. O dilemeyince hiç kimse dileyemez, takdir edemez, bir şey yapamaz. Dolayısıyla hatırlatamaz, unutturamaz. Aynı şekilde bir kavim eğer Allah'ın uyarılarını ayetlerini unutursa, Allah öyle buyurdu. Biz de onların üzerlerine kapıları açarız, onlara bolluk bereket ver, veririz, nimetleri de nimetleri ikram ederiz. Onları da böyle tam evet ferahlarlar, düzgeç çıktıkları sırada öyle zan ettikleri sırada. Ansızın, evet, kendilerini yakalarız. Onların bütün ümitleri kaybolur. Her şeyden mahrum kalırlar. Allah'ın azabı, gazabı gelmiş olur. Neden nimetin kapılarını açıyor? Herhangi bir mazeretleri olmasın buna beraber Rabbinin uyarılarını unuttukları için sıkıntıdaysa onu mazeret olarak gösterebilirler ama her türlü nimetin kapısını açınca onlar hala öyle olmaya devam edip Rablerinin uyarılarını, ikazlarını eğer hatırlamıyor, ciddiye almıyorlarsa evet Allah birden azabı indirir. Eğer birileri Allah'ı unutmuş ve ters tarafa gidiyorsa, nimet içinde ise felaket geliyor demektir. İnsana bir sıkıntı geldiği zaman bütün gönlüyle Rabbine dua eder. Sonra evet. o sıkıntıyı ondan giderince kendisine bir nimet ikram edince Allah önceden yaptığı duaları unutur. Sanki hiç dua etmemiş gibi, Rabbine yalvarmamış gibi unutur. Bir de Allah'a şirk koşar. Allah'a şirk koşmaya başlar. Nasıl şirk koşar? Rabbim bana ikram etti demez, o sıkıntı mı giderdi demez. Onu bir başkasına, başkalarına bağlar ya da kendine bağlar. Ben akıllıydım, ben bilgiliydim, şöyle şöyle yaptım, onun için böyle bu sıkıntıdan kurtuldum der. Ya da faranca bana yardım etti, o olmasaydı ben helak olmuştum, o bana yardım etti der onu Allah'a şirk koşar ya da aklını, ilmini Allah'a şirk koşar. Böyle olanlara Allah evet buyuruyor, de ki küfrünle eğlen. Küfrünle, küfründen dolayı muhabbet duy bakalım. Çünkü sen ateş ehlindensin. Rabbine şükretmek yerine, Evet, ona şirk koştun çünkü. Onun için kim vesile olursa olsun, onu yapan, onun muhatabi, sahibi Allah'tır. Evet, nimete vesile olana, sıkıntımızın giderilmesine vesile olana teşekkür ediyoruz. O, onu Allah'ın kudret eli olarak görüyor. Rabbim onunla bana ikram etti deyip Rabbimize hamd ediyor, şükrediyoruz. Yoksa Rabbimizi görmeden, kudret eli olarak görüp anlamadan o yaptı, bu yaptığı dersek şirk koşmuş oluyoruz. Ya da ben akıllıydım, ben şöyle yaptım, böyle yaptım, bu sıkıntıdan kurtuldum dersek aklımızı, kendimizi, nefsimizi Allah'a şirk koşmuş oluyoruz. <gülüyor> Allah öyle buyuruyor ayet-i kerimede o kafirler, o hakkı hakikati perdeliyenler örtenler. Onlar oyun ve eğlenceyi kendilerine din edindiler. Onların dini oyun ve eğlencedir. Yani hayatı oyun ve eğlence olanlar hayatı oyun ve eğlence olarak anlayıp oyuna dalanlar oyunla sevinip oyun deyince insanın, nefsin, bedenin haz duyduğu, zevk duyduğu her şey demektir. Hayatı neyse dini odur. Eğer onun hayatında Allah'ın rızasını kazanmak gibi bir derdi yoksa, sevgisini, ebedi hayatını kazanmak gibi bir derdi yoksa hayatı sadece yemek, içmek, gezmek olarak anlamışsa evet, oyunu ve eğlenceyi kendisine din edinmiştir dedi Allah. Böyle olanları, dünya hayatı aldatmıştır dedi Allah. Nasıl ki Allah, nasıl ki onlar ahireti, hesabı unuttularsa, ayetlerimizi inkar ettilerse, evet, kıyamet günü Allah öyle buyuruyor. Biz de bugün onları öyle unutacağız, buyuruyor. Allah unutur mu? Söyledim biraz önce, Allah unutmaz. Unutulmuş muamelesi yapar. Evet, Allah onlara nasıl beni unuttunsa, hayatı yaşarken sadece böyle dünya hayatını yaşamaya çalıştın, sevdin, o günü eğlenceyi sevdin, dünyayı dünyalığı sevdin, ahireti unuttun, ayetlerimizi unuttun. Biz de bugün sizi. Öyle unutacağız, buyurur. Allah bizi kendisini, kendisine seni bugün unutacakız dediği kularından eylemlesin. Ama her ne olursa olsun Allah öyle buyuruyordu. Herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır. Herkese çalışmasının, sayinin peşinde koştuğunun karşılığı vardır. Eğer Rabbimiz'i unutur, ahireti unutur, Rabbimiz'in huzuruna çıkacağımızı unutursak, dünya hayatını, oyunu, eğlenceyi, din edinmiş oluruz. Dilimiz dünya hayatı olmuş olur, oyun ve eğlence olmuş olur. İstediği kadar ben Müslümanım desin, ben müminim desin, ben Allah'ı kabul ediyorum demiş olsun, onun. Dini, oyun ve eğlencedir dedi Allah. Bizi unutmuştur, ayetlerimizi unutmuştur. Kıyamet günü biz de ona öyle buyuracağız. Sen nasıl bizi, ayetlerimizi unuttunsa, bugün biz de sizi unutacağız deriz. Nasıl unutur? Cehenneme görün, gönderince unutmuş olur. Başka bir ayet-i Allah buyuruyor kıyamet günü onlara öyle buyuruyor. Siz bu gününüzün geleceğini unuttuğunuz gibi hesabı unuttuğunuz, huzurumuza çıkmayı hesap vereceğinizi unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutacağız. Yatağınız ateştir ve sizin için yardımcılardan da bir eser evet, yoktur olmayacak. Hiç kimse size yardım et, edemez, etmeyecek buyurur. Ahireti bir an bile unutmamamız gerekir. ebedi hayatımızı kazanabilelim. Allah'ın bizden istediği budur. Rabbimizin bize, bizim için takdir ettiğini kazanabilelim. Rabbimizin bizim için sevdiği ahireti, hayatı, cenneti kazanabilelim. Rabbimizle olabilelim. Ne kadar Rabbimizi seviyorsak, ne kadar ahirete iman etmiş, ahireti seviyorsak, <gülüyor> ne kadar Allah'ın bizim için sevdiğini seviyorsak, o kadar dünya hayatını yaşarken, ahiretin, Rabbimizin hesabını yaparız. Başka bir ayet-i de sana ayetlerimiz geldi. Sen onları unuttun. Bugün de böyle sen unutulacaksın. Biz de seni unutacağız. Sana unutulmuş muamelesi yapacağız. Allah bir kura unutulmuş muamelesi yaparsa, o gece gündüz duada da olsa Allah onun duasını kabul etmez. Dünya hayatında, Allah onun için neyi takdir etmişse, ne takdir etmişse onu ona verir. Öyle buyuruyordu. Ama ahiret böyle değildir. İstediği kadar yalvarsın, ona unutulmuş muamelesi yapılmış ya. Hiçbir duası kabul olmaz. Allah nasıl bir cezayı vaat etmişse, kendi elleriyle yaptıklarından dolayı onun karşılığını bulur bulmuştur. O nasıl Rabbini unutmuş? Rabbinin ayetlerini unutmuşsa Allah da ona unuturmuş muamelesi yapar buyurdu. <gülüyor> başka bir ayet Kerimede bu kavuşmayı unuttuğunuz için ahirette Allah'ın huzurunda durup hesap vermeyi unuttuğunuz için azabı tadın biz de sizi unuttuk yapıp durduğunuz işler yüzünden tadın ebedi azabı bunu siz yaptınız kendi ellerinizle yaptınız onun için ebedi azabı tadın buyurur ehli kitaba buyurur. Dolayısıyla bütün müminler, müslümanlar ehli kitaptır. Evet, kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutuyor musunuz? Artık akıllanmayacak mısınız? Mesele, kitabı okumak değildir. Mesele, ayetleri bilmek değildir. Mesele, ayetlere iman edip Ahlaka dönüştürüp, amele dönüştürmektir. Yoksa böyle sadece insanlara onu anlatmakla, Allah öyle buyuruyor, insanlara Allah'ın ayetlerini okuyup, iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Akıllanmayacak mısınız? Yani sizin anlat başkalarını anlatmanız, Size bir fayda vermez. Sizin ayetlere iman edip, ahlaka dönüştürüp, amele dönüştürmeniz lazım. Sizin o ayetlerle dirilmeniz lazım. Sizin Rabbinizi dinlemeniz lazım. Rabbinizin ayetlerini anlatmakla bir şey kazanmış olmuyor. Aklınızı kullanmamış oluyorsunuz. <gülüyor> Bir de ayetleri anlatıp, hem yaşayıp, hem anlatanları vardır. O Allah'ın ayetlerini yaşayıp, anlatanlar, nasihat edenleri dinleyenler, onların nasihatlerini unutunca, biz de o nasihat edenleri hayra, hakka, rahmete, imana davet edenleri evet, kurtardık. Diğerlerini de şiddetli bir azaba uğrattık. Nasıl ki Allah'ın ayetlerini unutmamak gerekiyorsa, evet, nasihatleri de, Allah'ın vahyinden olan nasihatleri de öyle unutmamak gerekiyormuş. <gülüyor> Allah bir de dua yaptırıyor. Bekara Suresinin 286. ayetidir bu. Allah kimseye gücünün üzerinde bir yük yüklemez. Bir teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı lehinedir. Aynı zamanda günahı da aleyhinedir, nedir, zararınadır. Evet. Müminler şöyle dua ederler. Rabbimiz eğer unutursak ya da yanılırsak, yanılarak yaptığımız işlerden dolayı bizi hesaba çekme, muhasebe etme. Bizi bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Evet, Rabbimiz Bizim gücümüzün yetmediğini bize yükleme. Günahlarımızı affet, mağfiret et, bizleri bağışla, bize rahmet et, sen bizim Mevlamızsın, bize yardım et, evet, kafir kavme karşı bize yardım et derler. İnşallah biz de duamızı öyle yapacağız. Unutur ya da yanılırsak, Bizi hesaba çekme ya Rabbi evet, diyeceğiz. Buna beraber bize ağır yük yükleme, çek, geçemeyeceğimiz imtihanlara bizi tabi tutma diye evet, Rabbimize dua edeceğiz. O da bizi geçemeyeceğimiz imtihanlara zaten tabi tutmaz. Çekemeyeceğimiz yükü zaten bize yüklemez. Bir de ayetlerimiz hakkında ileri geri, geri korşanları gördüğünde Rabbine itiraz edenleri isyan edenleri gördüğünde Allah'a karşı saygısızlık yapanları gördüğünüzde onlardan yüz çevir onlardan uzak dur uzaklaş ne zamana kadar ta ki onlar başka bir söze evet dalıncaya kadar onlarla beraber oturma Oturursa ne olur? Sonra sen de onlar gibi olursun. Olur onun için. Rabbini dinleyenlerle beraber olmak lazım. Rabbini ciddi alanlarla beraber olmak lazım. Rabbinin ayetlerini, vahyini okuyanlarla beraber olmak lazım. Eğer şeytan bunu sana bir an bile olsa, sana unutturursa. Onlarla beraber oturdun, unuttun. Şeytan bunu sana unutturdu. Evet, onu hatırlar, hatırlamaz. Hemen kalk dedi. O zalimler topluluğuyla beraber olma dedi. Kimlerle beraber olmamız gerektiğini Allah anlatıyor. Olur ki böyle bir durumda evet, rastladın ya da böyleleriyle beraber oturdun. Şeytan da sana bunu unutturdu. Onlar Allah'ın Ayetleri hakkında saygısızlık yapıyorlar. Rablerini ciddiye almıyorlar. Evet. Eğer şeytan sana bunu unutturursa, evet hemen yanlarından kalk, hemen onlardan yüz çevir, beraber olma dedi. <gülüyor> Olur bazen insan böyle insanlarla beraber olmak zorunda kalır. Böyle bir durumda Şeytan bizi unutturdu. Onlarla beraber oturmaya devam ettik. Ama hatırlar hatırlamaz, hemen oradan kalkmak lazım. Mesela gördük ki birileri birilerini çekiştiriyor. Kötülüyor. Ne bir menfaati vardır, ne bir zararı vardır, ne bir zulüm görmüştür, ne bir haksızlık, ne bir hakaret görmüştür. Ama çekiştiriyor birilerini. Çekiştirirken bir de hayır söylediğini söylüyor. Bu Allah'ın ayetlerine karşı saygısızlıktır. Allah'ın yapma dediğini yapıyor, bir de onu Allah adına yapıyor, doğru yapıyorum diyor. Hakı söylüyorum diyor. Orada bulunmak doğru değildir, o yanlış bir şeydir. Beraber bulunursak ne olur? Sonra biz de onlar gibi oluruz. Bir de bakarız. Aynı tuzağa düşmüşüz. Biz de onlar gibi yapıyoruz. Münafık erkekler de münafık kadınlar da birbirlerinin evet aynı ilaridir, Birdirler. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten de alıkoyarlar. Bununla beraber Ellerini sıkı tutarlar, cimrilik yaparlar. Allah'ı unutmuşlardır bunlar. Allah da onları unuttu. Gerçek şu ki, münafıklar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Münafıkların özelliği cimrilikmiş, ellerinin sıkı olmasıymış. Bir de, eylikten alıkoymaya çalışır, hayırdan alıkoymaya çalışır. Mazeretler bulur tabii ki. Her mazeretleri haktanmış gibi görünsün diye süslü laflar da söylerler. Bunu yapmakla aslında bir de kötülüğe davet etmişlerdir. İster kadın olsun, ister erkek olsun hepsi birdir dediği Allah. Onlar Allah'ı unuttuğu için böyle yapıyorlar, Allah da onları unutmuştur dedi, unutulmuş muamelesi yapıyor. Allah bir kula unutulmuş muamelesi yaparsa ne olur? Batığı bataklığa battıkça batar, küfür bataklığına, münafıklık nifak batağına, şirk batağına battıkça batar, cehennem batağına battıkça batar, gönlü cehenneme döner. <Gülüyor> bir de Allah'ın Unutturmaması vardır Resulullah Efendimiz'e buyuruyordu Sana Kur'an'ı Okutacağız Bundan sonra sen unutmayacaksın Neyi unutmayacak? Kur'an'ı unutmayacak Allah her bir kur'u için Bu hitabı yapar Yeter ki gönlümüzü Rabbimize açalım Rabbimizi dinleyelim Rabbimizin ayetlerini Dinleyelim. Sana okutacak dedi. Senuk rüyüke Fela tensa Sana okutacağız. Sana okutuyor. O sana okumuyor. Sana okutuyor. Bir ayeti okuyorsun ya da dinliyorsun. Artık onu unutmuyorsun. O sana unutturmaz. Neye karşılık? İmanına karşılık. Rabbini ciddiye almana karşılık onu artık unutamazsın. O ayetin gereğiyle, o ayetle muhatap olunca onu hemen hatırlarsın. Artık onu unutmuyorsun. Hangi konuda olursa olsun Allah onu gönlüne yazar ve sen onu unutmuyorsun. O ayet sende dirilmiş olur. Sen onunla dirilmiş olursun. Sen zaten öylesin, öyle olmuş olursun. O Zaten bundan dolayı Resulullah Efendimiz vesselam canlı Kur'an'dır. Biz de Rabbimizi ciddiye alınca Rabbimizi dinlerken, ayetlerini dinlerken gönlümüzü açar dinlersek Rabbimizi, Rabbimizin sözünü sevdiğimizden dolayı o bize artık onu unutturmaz. Bizi o ayetle diriltir. Öyle buyurmuştu. Allah ve Resulü sizi diriltene, dirilmeye davet ettiğinde hemen davetine icabet edin ve dirilin. onunla dirilin. Allah'ın vahliyle dirilince, o ayetler bizde dirilince artık unutmuyoruz. Unutmayız. Allah bize unutturmaz. <gülüyor> o kimseler ki şeytan onları kaplamıştır. çephe çevre kuşatmış, Kaplamış, istila etmiştir onları. Kendilerine Allah'ı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın arkadaşlarıdırlar. Şeytanın kullarıdırlar. Dikkat et, şeytanın taraftarları hepsi hüsrandadır. Hep hüsrandadır. Eğer birileri Allah'ı unutmuşsa şeytanın oyuncağı olmuştur, şeytanın kulü olmuştur. Ayetleri söylemiyorsa, Allah'ın vahyini söylemiyorsa, Allah'ın emrini söylemiyorsa, hükmünü söylemiyorsa, şeytana taraf durmuş, şeytanın ona verdiği vesveseyi söylüyor. <gülüyor> Allah'ı unutmuş, Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir, onlar fasıklardır. Kim demek ki Allah'ı unutursa Allah da ona onu unutturuyormuş. Onlar gibi olmayın dedi Allah. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir, fasıklardır dedi. Allah bizi, Allah'ı unutan, Allah'ın da kendilerine, kendisini unutturduğu kimselerden eylemesin. Allah'ı unutan kimselerden eylemesin. Allah'ın huzurunda her şeyi unutanlardan eylesin. Neyi unutursa unutsun, kimi unutursa unutsun, Rabbini unutmayan, Kullarından eylesin. Kardeşlerimize selam olsun.